Bismillahirrahmanirrahim. Böylece zariyatın ikinci bölümünü işlemeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. O fi Musa, Musa'da da bu matufun ala fihâ. yukarıdaki fiha'ya atfedilmiştir. Yani ayetler vardır, ayetler, ayet. Cenab-ı kudretinin ayet ve alametlerini söylerken, Musa'nın hayatında da Rabbimizin varlığının, kudretinin alametleri vardır. Mana şu, elmana ve ce'anına fikri seti Musa ayet. Biz Musa'nın hayat hikayesinde de sizler için ibretler, dersler kıldık. Firavun'daki ersinaro biz o Musayı gönderdik. İla tire Firavun'a biz onu gönderdik. Yani onunla bağlantılı olarak, mültebis olarak, onunla ilişkili olarak biz onu Musa'ya Musa'yı Firavuna biz onu gönderdik. Nasıl evet. neyle gönderdik? Bir sultanın mübin, apaçık bir güç, kuvvet delil ile, büyük yetinin manası açık deliller ile, yani mucizeler ile, tevrat ile, beyan ile biz onu gönderdik Firavuna. Ne oldu peki? E. Fetevvella arada alimlar, gürültü ile o Firavun kendi erkânı ile, ile, çevresiyle beraber Fetevella, yüz çevirdi. Sırt döndü, arka çevirdi. Ağrıde inen alim imani. imandan yüz çevirdi. Yani iman etmedi. Ma cunudi askerleriyle li'enlem levüker <gülüyor> Onların asker, Firavun'un askeri onun temel esası gibiydi. Yani böylece çevresindekiler güçleri, mahiyeti, erkanı idi. Hani devlet erkânı diyoruz ya, oradan geliyor. Devlet erkanı gibi onun askerleri de çevresi de onunla beraber iman etmedi. ve Kaderi Musa iman etmediği gibi Musa'ya da Firavun dedi. Neyi dedi? Şunu dedi. "Hüve sahîrûn." Haşa o nedir? Bir sihirbazdır dedi. Yani haseti Musa için Firavun o bir sihirbazdır ev mecnunudur ya da mecnundur dedi. Yani efendimiz için daha önce söylenmiş olan ifadeleri böylece Firavun Hazreti Musa içinde söylemiş oluyor. O bir sihir ve delidir, mecnundur dedi sihirbaz. Feahazet hu Ahaza almak manasına gelir. Buradaki almaktan kasıt biz onu yakaladık. Biz onu tuttuk ve da bu ve onun askerlerini de biz tutup yakaladık. Fenebeznahum tahnahum ve onları attık. Nereye? Firyen mi? Fil Bahri Denize ne oldu? Fıhara ve o denizde, o kızıl denizde kendisi ordularıyla birlikte orada oldu. Biz onu oraya attık diyor. Fıve ofir alun müriim. Ahdim bimal günahı alehimin teksi bir resulü. Gerek peyam Peygamberleri yanamlamış olması dolayı gerekse de rub ve daha ver rububiyeti Peygamber. Rububiyet, yani ilahlık, Allah'lık taslamış olmasından dolayı o ne oldu? Münim. Münim, lev tepimden geliyor. Kınanmış olaraktan. Kınanmış olaraktan, asırlar boyunca, asırlar boyunca kınanmış olaraktan biz onu ne yaptık? Onun ordusuyla birlikte o denizde, o okyanusla onu biz boğduk. Ne demişti Rububiyet? Ben arâ kokumun âlâ. Bensin en büyük Rabbinizim demişti. Çünkü hakikaten buradaki mülim ifadesi lev, kınanmış manasına gelmekle beraber ağır bir ifade olarak namert manasında da kullanılır. Gerçekten o Firavun namert bir insan, kınanmış bir insan idi. Bu Firavun'un durumu, Hz. Musa'nın gelmiş olduğu, peygamber olarak geldiği dönemdeki durum. Biri ise vefi i Adin, yani yine aynı şekilde ihlaki. Al kâminin helak olmasında da ayeten ibret ve dersler, ayet ve alametler vardır. Biz vakti gelince Biz ona gönderdik neyi? Errihan akim. Onları yok edecek, kesecek, kasıp kavuran, kasıp kavurucu bir rüzgarı biz ona gönderdik. Hani rüzgarın iki kısmı var. Bir eser hoşuna gider insanın rahatlatır, ferahlatır. Ama bir de tam tersine kendisi içerisinde hayır olmayan bir rüzgar ona gönderdi. Yani her şeyi kasıp kavuran bir rüzgarı ona gönderdi. Niye Çünkü o latamilur mata. Çünkü o rüzgar yağmuru taşıniyor. Velatet bahushcece. Ve ağaçları da. He, Mesela tel kahush cezere ağaçları da aşınamıyor, dönlemiyor, dönleyen bir rüzgar değil. ve deburu ve o da dediğimiz gibi hasık kavuran bir durum ki de burada belki bu işlerle uğraşanlar daha iyi bilir. Mesela doğu rüzgarı var, batı rüzgarı var. Yani demek ki batı rüzgarı biraz daha batıdan esen rüzgar, demek ki biraz daha kasıp kavuruyor, kavurucu oluyor. Bu Eddabur ifadesi batı rüzgarı, batıdan esen o rüzgar kendilerine bir ağaçlarını dörleme yapmıyor, kendilerine yağmuru getirmiyor, tam tersine ekimleri her şeyi kasıp kavuran bir rüzgar ona gönderdik diyor. Öyle ki Ma'tan Öbmi hiçbir şey bırakmadı. Geriye hiçbir şey bırakmayan bir rüzgar. Nefs-ül evmalin. Gerek şahıs gerekse mal. İnsan da mal hiçbir şey bırakmadı. Etet aleyhi onların üzerine gelmiş olan, onların üzerine geçmiş olduğu hiçbir şeyi bırakmayan, her şeyi tamamen yakıp götüren illa ceallahu kerremin. İlla cealetu kerremin. Aynen onları kervalin mütefeff Onları böyle ufalandığında toz toprak haline getirecek, toz toprak haline getirecek, hiçbir şeyi bırakmayacak bir şekilde un ufak yapacak hale getiren bir rüzgar onlara gönderdi. Yani tamamen bunu şeyden de anlayabilirsiniz. Yasin suresinde anlatılıyor. As bin Va'in, eski şağlardan kalmış bir kemiği getirerek efendimize kale men yul isame ve ramim değil mi abi etuju yani. kale men yul isame ve ramim ya Muhammed senin rabbin bu toz toprak olmuş olan şeyi mi tekrar diletece Rabbimiz hemen arkasından ne diyor? قُلْ يُحْيِيهَا لَزِا اَنْشَاءَ اَوَّلَا مَرَّةَ فَوَوَا بِيُكُرْدِ قَرْبٍ عَلِيمٍ Onun başlangıçta nasıl inşa etmişse yaratılışını her nevini bilen Allah onu da ey kafir seni de senin yedi sülalenini cenaba tekrar diriltmiş olacak. Yine buradan başka bir ayet وَفِي اِحْلَاكِ سَمُودُ سَمُودُ'un helak oluşunda da ayeten bir ayet alamet ve ibretler vardır. اِذْ ki ق Ha, onlara denildi. Ne zaman? Bağda akıyın ennafta. Onlar Salih Peygamber'inden isteyip de mucize olarak gelmiş olan deveyi kesmelerinden sonra, kestiklerinden sonra onlara denildi. Temet da o. Hadi bakalım. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın. Hatta hein bir süreye, belli bir zamana kadar faydalanabilirseniz faydalanın. İla inkday acerum kemafi Ayet geçtiği üzere o. Faydalanma süreniz bitene kadar, yani bela başımıza gelene kadar, o süreye kadar, hadi dünyanın nimetlerinden faydalanabilirseniz faydalanın. Ne demişti? Temet Ayette ne demişti? O kendi yurdunuzda, topraklarınızda üç gün. 3 gün içerisinde faydalanın. Ondan sonra cenab-ı belayı afeti onlara göndermiş idi. İşte bu bela size gelene kadar o 3 gün süre içerisinde faydalanabildiğimiz kadar dünyadan faydalanın. Onlar ne yaptılar? Faate, tekbaro, kibirlendiler. Onlar gururlandılar. Yani azgınlık ettiler an emri Rabbim, Rabbinin emrine karşı. Rabbinin emri derken an intisari. Onun emrine uyma konusunda azgınlık yaptılar o salih peygamberin kavmi olan Semud kavmi. Bunun üzerine onları yakaladı, tuttu. Hani bir insanı yata paça tutma gibi ha. Yakasından tutar sarsarsın ya. cenab onları Hakk da onları meyle e, sahika ile yani bir ses ile, yüksek bir ses ile, diğer bir ifadeyle, yıldırım çarpması gibi bir ses ile Cenab-ı onları yakaladı. Ba'de hedeftelâsete eyyâb. Üç gün geçtikten sonra, hani üç gün istifa faydalanın demişti ya. Eyyâd ve Esra-i Hakk-ı yok edici, beyinleri parçalatıcı, kulakları zorlayıcı, zontlattırıcı bir ses ile Allah onları yok etti. Rablerinin emrindeki karşı kibirde bulunduğu başkaldırıp isyan ettikleri için. Ne oldu halde? وَاُمْ el اَيْنِّ حَالِ Bu olay gündüz vakitlerde geldi. Bu da hal olaraktan bakıyor oldukları halde, göre göre, baka, baka, baka kaldıkları halde bu bela onların başına gelmiş oldu. He, gömüş defa'u'l kıyamet. Hiç ama kadre al-nehude, hilen usul-i azab. Azap üzerlerine geldiği zaman artık ayağa kalkmaya bile güç yetiremedi. Ayarı için kalkılır, kaçmak ister. Ayağa kalkıp da aman kaçalım diye ayağa kalkma vaktini bile gücünü bile taakatını bile istifa var. Gücünü bile kendilerinde bulamadan Cenab-ı onları helak etti. Bu mahkanı muntasirin zaten ala yani Allah'ın kendine onları ferah etmesine karşı onlara bir yardımcı da yoktu. Yardımcılarda yok ki yazsın onlara. Allah'ın onlara vermiş olduğu azaba karşı yardım etmiş olsun. Yardımcıları da olmadığı halde, bakar oldukları halde ayağa kalkmaya güç yetiremeden o saika yıldırım, yüksek ses ile Allah onları yakaladı. Oradan hep ibretleri sayıyor. O kavmı, ey be He biz daha öncesinin kavmi, daha öncesinde de ne yaptı? Nuh'un kavmini helak ettik. E yani katli ihlaci hؤلاء mezkurun. Alt gibi, somut gibi bu kavimlerden önce de biz ne yaptık? Nuh'un kavmini helak ettik. Burada niye özellikle onu söylüyor? Çünkü indiği <gülüyor> Kânu kavmen fâskîn. Onlar günahkar bir kavliydi. Fıs içerisinde, günah içerisinde olan bir kavim idi. Biz onları öylece helal etmiş olduk. Buradan, bu ibretleri saydıktan sonra şuraya geçiyor Cenab-ı sema'e وَسَّمَاءَ Biz Biz gökyüzünü bina ettik. Ne ile? Bir ey, bir ey din, bir kuvvetin. Güç ve kuvvet ile. sağlam bir şekilde. Ey el, el anlamına geliyor. Mesela Fetih suresinde ne geçiyordu? Allah'ın eli onların el üzerindedir. El er genelde güç kuvvet ifade eder. Güç kuvvet manasını ifade eder. Kuvvetli bir şekilde biz semayı gücümüzle, kuvvetimizde bina ettik. Muhakkak ki biz buradaki musiyun üzerinde duracağım kadirune. Muhakkak ki buna biz güç yetirici, yeticileriz. Güç yeten durumundayız. Güç yetiriciyiz ve biz genişleticiyiz. Yukarı alev-reculu ye'idun kaviyen ve el-se'ar-reculu sa'atin ve kuvvetin. Kişinin geniş güç kuvvet sahibi olması, geçiminin geniş olmuş olmasını da ifade etmiş oluyor. Buradaki genişletici oldu ve inne alev muhakkak ki biz genişletmeye güç yetireniz. Adam mesela geniş... Geçimi geniş olan insanlar için de bu ifade kullanılır. Geçimi nasıl geniş? Genişledi. Mesela arabaların arkası, kamyonların arkasında da görürsünüz. Yani bu kamyonun kapasitesi 20 tonluk, 10 tonluk, 15 tonluk gibi. Musirde de o mana var. Burada bilimsel olarak şunu ifade edeyim. Öğrencilerime de genişçe anlatıyorum. Allah bundan hatta belki başta da ilk başladıklarımızdan ifade etmiş oluruz. 10 milyar yıl kadar önce kainatı yinpan dediğimiz küçük bir tohum çekirdek yumurta'nın patlamasıyla yaratıyor. O innelim olsun. Biz kainatı genişletmekte izliyor. Yani kainat 5 milyar yıl önce bir tohum vaziyetinde bir yumurta ve çekirdek vaziyetinde iken o patlama yinpan teorisiyle büyük patlama neticesinde o zamanda bu zamana. Sürekli, sürekli, sürekli genişlemekte. Aynı şunun gibi, Benekte bir balon düşünün şu kadar. Üfürüyor, üfürüyor, üfürüyor, üfürüyor, üfürüyor, gidiyor. Kocaman, güne kattınız var. Nereye kadar? Son üfürüğüne kadar. İsrail üfürüyor kainatı. Kainatı üfürüyor. O inna demosyon. Kainat sürekli genişliyor. Sürekli genişliyor. Ne zamana kadar? Son üfürüğe kadar. Artık kapsam alanını açtığı zaman, son üfürüye geldiği zaman, ondan dolayı artık daha genişleme hacmi olmayınca, böylece bir infilat neticesinde de kıyamet kopmuş olacak. Nasıl? Ha, Efendimiz onu öyle diyor, var mı? Hiçbir şey yok iken o vardı. Yani insanın yaşı Efendimiz'den önce ya kadar beş bin, Böylece insanlar bu zamana kadar 6500 gibi dünyanın yaşı 5 milyon, kainatın evrenin yaşı 13700 deniliyor. 14,5 deniliyor. Genel olarak da 15 milyar yıl ondan önce o vardı. Hiçbir şey yoktu. O vardı. Hiçbir şey yoktu. Allah vardı çünkü maddeledir. Eseri eğindir. Allah'ın dışındaki her şey maddedir. Müm, varlıklar üç ayrıdır. Bir vacip varlık, biz ona vacip vücut diyoruz, yokluğu olmayan. Adem varlık, varlığı olmayan, yoklukta olan bir de mümkün varlık. Var da olabilir, yok da olabilir. Buna mütisav tarafeyn deniliyor. Olması da mümkün, olmaması da. İşte böyle bir vaziyetteyken Allah iradesiyle yaptı, olma cihetine ağır bastırdı, varlıkları vücuda çıkartmış oldu. Ha. Onun için kâinler 15 milyar yıldır sürekli bu ayet وَاِنَّا <gülüyor> لَبَوْسِيَهُمْ Biz kainatı sürekli bir şekilde genişletmekteyiz, yaymaktayız, büyütmekteyiz. وَالْاَرْوَ فَرَشْنَاهَا مَهَدْنَاهَا Mehd, beşik manasına da geliyor. Biz yeri teflim ettik, yaydık, düzdük, beşik gibi insanlar, gerçi doğru beşik gibi değil mi? Bazen ne yapıyor? Depremle sallanıyor, Allah sallıyor bazen. Ha, çocuk rahat mı Ama bazen böyle isallandım ve çocuk ilk yürüyor. Yeryüzünde biz bir ettik, halı gibi serdik ayaklarımızın altına. Mehedna <gülüyor> hazır hale getirdik beşik gibi. Hemimel mahidun, nahnu, biz ne güzel ya. Ne güzel tefriş edip düzenleyiciyiz diye cenab-ı Hak mükemmel yapışını ifade etmiş oluyor. O mümkün bir şeyin, allahın bir kavuşuna bağlantılı olaraklar. Asma şu, şu demektir. Halat nazevceyni külli şey. Biz her şeyi çift olarak yarattık. Ve mi şeyin? Her şeyden ne yaptı? Bunu bağlantılıdır. Halat ne yarattı? Ne olarak? Zevceyni. Yani sınıfeyni. İki sınıf. Ne gibi? Kedde kerveldi sah. Erkek ve dişi gibi. Ve sema ve ar yerde göl gibi. Ve şems ver tamel güneş ay gibi. Ve seyle ve cebele dağlar ve ovalar gibi dağlar ve ovalar gibi biz ne yaptık? Her şeyi çift olaraktan yarattık buyuruyor Cenab-ı Ve sayfü ve şita, yaz ve kış ve holü ve elhamid, tatlı ve acı gibi. Biz her şeyi bu şekilde çift olaraktan yaratmış olduk. Tatlı ve eşki gibi. Holü ve elhamid, tatlı ve eşki gibi çift. Ve Nur ve zulmeti, aydınlık ve karanlık gibi biz her şeyi çift olaraktan yarattık. لَاَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Umulur ki siz düşünürsünüz, tezekkür ve tefekkürde bulunursunuz. بِاسْلِ اِحْتَتْ تَعِفَيْنِ تَعَيْنِ مِنْ اَسْلِ Aslında tezekkerunun aslı ve te tezekkerudur. Evet, daha sonra te tezekkeru, te zekkeru oldu. Sonra dam edildi, şeddelendi, te zekkeru oldu. Aslı te zekkerunun te te zekkerudur. Bu devamı bu şekilde gelir. فَتَعَلَّمُونَ اَنَّ enne لَا ezvar, Ta ki bilesiniz neyi? اَنَّ خَالِكَ ezvaci, Bütün her şeyi çift olarak yaratan فَرْدٌ فَتَابُدُونَهُ Kendisi ise nedir? Haşa çift olmayan tek ve yektadır. Bir ve tektir. O halde bir ve tek olan Allah'a ne yapın? فَتَابُدُونَهُ Ona ibadet edin, ona kulluk edin. Öyle ki وَلَا فَتْحَمْ Fefir ruh Allah Allah'a koşun Allah'a varır Allah'a... yani ina sevabini ikabini veya koşun derken, yani onun azabından sevabına koşun bir el tutuyuğu havalatı ona itaat edip isyan etmek sizin onun azabından onun sevabına koşun inni muhakkak ki ben lekum size minhu ne diyorum hem net apaçık? Bir uyarıcıyım, sakındırıcıyım. Neden? Hasaptan. Beynim inzayı. Uyarım açıktır. Açıkça sizi yapıyorum? uyardış oluyorum. وَلَا تَجْعَلُمْا عَوْلّٰهِ Allah'la beraber edinmeyin, kılmayın, yapmayın. Ney? İlahen ahire. Başka bir laf var. Edinmeyin. اِنِّي minhu مَا قَدِّبَنْ مِنْهُ نَذِيرٌ مِب۪ي Ondan sizi uyarıcıyım. يُقَدَّوْ قَدْلَ فِي فِي kulluhum. كُلَّه fefirru fe cümlesinden önce mukadderdir. Yani ney? He. Kullehüm ey habibim onlara de. Ne de fefirru ilallah Allah'a koşun. Firarınız firarınız şeytana değil, Allah'tan kaçmak değil, Allah'a kaçın, Allah'a koşun. Keza işte böyle. İşte bu vaziyette ma'etellezîne min kadem-i nebi Ondan önce ne kadar peygamber gelmiş ise illa kalu ancak onlar hep ne demişler ki demin de oldu efendimize de yaptılardı söyledik hep ne demişler hüvesin ha, haşa o sihirbaz el mecdun'un veyahut da mecdun demişler eğer biz de tekzibi imleke bir kavlim hep haberim yani, işte hey, yani altta da gerçi diyecek İmdi ki sahirin, evvelcünün, teksiyonun, ümmeti kabdeleri, rusulün bir kabri aynı sözü senden önceki peygamberlere de onların ümmetleri sahir ve mecnun olaraktan söylemişler. Ha etawa savküllem. Hepsine ölümlü bulun. He. Bir istifamın etesavut diye mana ettiği benim yani onların hepsi o kavimlerin hepsi yani geçmiş kavimler olsun Peygamber Efendimizin zamanında gelmiş olanlar olsun onların hepsi birbirlerine ne yaparlar kötülükleri ancak azgınlıkları onlar birbirlerine söylemiş olurlar onları bildirmiş olurlar O halde etesavut sen onlara ne yap öğütle bulunur onlar ancak nedir? benim kavvun ta'vun Azgın bir kavimdir Sen onlara ancak ona karşı Öğütte bulunucusun öy öğüt içerisinde bulunmaktasın diye Onlara ifade ediyor Onlar birbirlerine buradaki e-etevvâ-sav ifadesi Müşareket manasında Ortaklık, karşılıklı yapma ancak buradaki elif neden istifahmı? Bir mana nefi, nefi olumsuzluk manasında, soru edatı gibi ama Ete, etevasabi, onlar birbirlerine neyi tavsiye ediyorlar? Yani o kötülüğü mü tavsiye ediyorlar? Neden o kötülüğü tavsiye ediyorlar? Çünkü onlar azgın bir, tahi bir kavim oldukları için onlar birbirlerine bunu yani o yukarıdaki sihirbaz de, sah mecnun de, diye peygamberlerin yalanlamalarını onlar birbirlerine tavsiye mi ediyorlar? Yani böyle yapıyorlar manasında. فَتَوَلَّ عَرِبْ عَمُمْ Sen de onlardan yüz çevir. Yani aldırma. <gülüyor> فَمَا اَنْتَبِ مَلُونَ نِيَنَّكَ بَلَاهَتْ وَمَرُ الرُّسَالَةَ He, sen levmedilmiş, kınanmış değilsin. Sen burada ne yapıyorsun? Görevini yapmış oluyorsun. Sen onlardan yüz çevir yüz çevirilmiş olmandan dolayı tamen elbe melûr sen de kınanacak, levmedilecek elbette ki değilsin. Bundan dolayı da kınanmazsın çünkü li enneke belâğa belâğ tevhîl risâlete. Çünkü sen onların ne yapıyorsun? Peygamberliği ulaştırmış oluyorsun. Vesekere bir Kur'an'ı onlara Kur'an'ı öğütte bulun. Fe dikra çünkü Kur'an'ın bir 20 cüzün anlamından birisi de isminde ne bir sikirdir. He, çünkü bu hatırlatma, öğüt, tenfavur müminiyle. Ancak kime fayda verir? Müminlere fayda verir. Çünkü Allah'ın ilmindedir ki o müminler iman etmişlerdir. Onlara fayda etmezsen onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevir. Yüz çevireceğinden dolayı da sen kınanacak değilsin. Ancak senin vereceğin öğüt müminlere bir fayda vermiş olur. وَمَا خَلَحْتُ demek insan. Muhakkak ki ben cinler ve insanları yaratmadım. İlla, bak burada dikkati çekmek tahsis için. Ancak ve ancak yarattım. Niye? رِيَا ni? Bana ibadet etsinler diye. Burada söylemiyorum ama başka yerde geçiyordu. Bunun manası i̇bn Abbas şöyle diyor. رِيَارِفُونِي رِيَارِفُونِي Yani ben cinleri ve insanları رِيَارِفُونِي Bana iman etsinler diye yarattım. Yani insanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet belae, kendi halifini, yaratıcısını tanıma, ona iman edip ibadet etmektir. Çünkü ibadetin olabilmesi için imanın olması gerekir. Onun için kimleri ve insanları ben sadece ve sadece bana iman edip ibadet etsinler diye yarattım. وَلَا يُنَعَذْ يَزَارِكِ اَدَمَا اِبَادَتِ الْكَافِيرِينَ لِيَمْنَا غَيَةَ لَا يَنْزَبُوا هُجُودًا كَمَا فِي قَوْلِكَسْ وَرَيْتُ هَذَرْ قَلَبْ لِيَكْ Şimdi, kafir burada, kafir burada, Cenab-ı ilminde, mümin de ilminde, hani orada demişti ya, Allah'ın ilmindedir müminin. Ama bu zorlayıcı değil. Kader konusuna giriyoruz. Uzunca onu da ifade ediyoruz. Burada kafirin eğer Allah ibadet ederse ibadet etmesine burada herhangi bir mani, herhangi bir engel yok. Ama Cenab-ı Hak onun iman etmeyeceğini elbette ki bilmiş oluyor. Bilmiş olduğundan dolayı aynen iman edeni bildiği gibi iman etmeyen kafiri de bilmiş oluyor. Mağruridum Ben onlardan bir rızık, herhangi bir rızık istemiyorum. Eyyâleni li kendim için Beni enfusayım, nefsim için ve haydi ve başkası için bir rızık istemiyorum. Ve manouriydo en yurt imun ve beni yedirmelerim de veya enfusayım veya hayrahum gerek kendi nefislerini ve gerekse de başkalarını yedirmelerini de onlardan beklemiyorum. Yani rızık telaşı içerisine girmesinler. Herhangi bir şey karşılıkla onlardan beklemiyorum. Onlardan herhangi bir rızık, herhangi bir menfaat Herhangi bir yedirmelerini, yemek itham etmelerini de, beni yedirmelerini de istemiyorum. Aynen gibi rızık vermelerini, beni, beni yedirmelerini de onlardan istemiyorum. Çünkü Cenab-ı değildir. Ha, çünkü kendi ifade ediyor. Çünkü zaten rızkı veren o. İlmallahu varrı sâkı muhakkak ki Allah risk vericidir. Dır kuvvetil metin, Güç ve kuvvet sahibidir. Eşşedid. Şedid, güç ve kuvvet sahibidir Allah. Fehimle فَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُ <Gülüyor> Muhakkak ki zulmetmiş olan insanlar, zulmeden insanlar için. Elfusörün bir küfrü, kendi istekleriyle küfrü tercih etmiş olanlar için vardır. ben نَسِيبًا مِنَ الْعَزَابُ bir günah vardır. Diğer bir ifadeyle asaptan bir payları, bir hisleri nasipleri vardır. Ne gibi misllerimizsel olur bir arkadaşlarının günahının misli kadar onların da bir günahı vardır, nasibi vardır. El hali el ondan önce ölmüş olan, helak olmuş olan insanların arkadaşlarının günahı gibi onların da günahlarının bir benzeri misli onlar içinde bir sürü olayı vardır. Özetle yani uzun olduğu için özetle şöyle diyebiliriz, şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşların payı gibi onlar için de dolgun bir azap payı vardır ama şimdi onu acele istemesinler. Haa, şöyle istacilun. onu acele olarak bir azabi, azabı acele olarak istemesinler, in ahrejetü ilahiyoğlu kıyameti, kıyamet gününe kadar onun gelmesini, çıkışını acil olaraktan, acele olaraktan istemesinler. Kevvelün şiddeti azabın, cehennemin bir derenin adı da veya azabın şiddeti de ve dua da gelir yazıklar olsun ki ve billesiyle kefaru o küfredenlere edenlere, min yamun neyi küfredenlere? edenlere? Yu adun el kıyame, kendilerine vaat edilmiş olan, kıyamet gününü inkar etmiş olanlara yazıklar olsun, vay onların başına geleceklere yazıklar olsun, o inkar edenlerin haline diye Rabbımız. Böylece bu sureyi sonunu da onların düştükleri bu hali de nazara vermiş oluyor. Evet, Celaleyn'den, Celaleyn'den böylece ne yapmış olduk? Zariyat suresini de inşallah bitirmiş olduk. En doğru bilen Allah'tır. Sadakallahu razim. Ve ahir davahum. Elhamdülillahi ve bilalemin. El-Fatiha.